Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala seyyidil murselin Muhammedin ve âli âlihi Kıymetli kardeşlerimiz bu Mubarek. Ramazan şevk gecesi tesirlerle bizleri Rabbim tekrar beraber etti. Sahur'de size tabi bazı konulardan, farklı konulardan sohbet yapalım dedik. Fakat tabi kabir meselesini de söz verdik. Kabirle ilgili, ahiretle ilgili. Bazı rivayetleri nakledeceğimiz zaman ne olur? Ne ee, olur? amel salihe karşı hevesimiz artar. Şevkimiz ilerler. Ve bizler terafi kılarken yorulmayız. Oruç tutarken bunalmayız. Ne deriz? Önümüzde ahiret var, kabir var. Orada şiddetler var, azaplar var. Bu ibadetlerle ve salih amellerle orada rahat edeceğiz diye düşünürüz. Bu mülahazayla bir de yani işte Millet yiyor, içiyor, ne oruç tutuyor, ne teravuk kılıyor ne namaz kuluyor, evet, önüne geleni yiyor, içiyor. Biz de aynı dünyadayız. Biz niye bu kadar sıkıntı çekiyoruz? Ki nefis vesvese verir, şeytan vesvese verir. O zaman işte o nefse şeytana karşı elimizde, aklımızda hüccet olur. Yani ne demek hüccet olur? Ona deriz, cevap veririz. Şimdi böyle dünyada yiyor, içiyorlar diye. Herkes ahirette de eşit mi olacak? Ahirette hep eşit mi olacak? İşte evliya Allah öyle buyuruyor. Siz kabirlerin bütün kabirlerin efendim aynı boyda olduğuna bakmayın. İşte mermerse mermer geri kalan topraksa toprak hepsi seviyeli. Hepsi aynı seviyede. Siz ne bakıyorsunuz aynı seviyede diyor. İçinde ne kadar farklılıklar var. Kimininki cennet bahçesi olmuş, kimininki cehennem çukuru olmuş. E sen Böyle bir e, tehlikeye doğru gidiyorsun. Burada dünyadaki salih amellerin, çektiğin zahmetlerin ve sıkıntıların sana ne kadar ahirette kolaylık verecek ve rahatlık verecek. Sen bunu zaman anlayacaksın. Onun için nefse şeytana öyle dersin. Bu işler boşuna değil. Ben enayi miyim? Boşuna susuz kalayım. Gece uykusuz kalayım. Keyiflerimi kaçırayım. Filmleri, dizileri, maçları kaçırayım. Teravih uzun sürüyor yani. E dolayısıyla epey bir insanın sevdiği işlerden onu geri bırakır. Ama ahiret var. Dediğin zaman ölüm var, kabir var, ahiret var dediğin zaman yani zerre kadar imanı olan bir durur. Bu itibarla bizde bu konuda tabi uzun hadis-i şerifler var, çok hadis-i şerifler var. Ve lakin, e, ben size bazılarına rivat edebileceğim. Abdullah i̇bn Amr radıyallahu teala nümadan rivat ediliyor. Bu hadis-i şerif bezzer rivat ediyor. İbn-i Ebu'l-Dünya'nın Kubur diye kitap var. Onda da bu hadis-i şerif zikrediliyor. İnnel mü'mine idâ uzafil kabr. Size müjde var. Mü'minsiniz. Salih amel sahibisiniz. Namaz oruç sahibisiniz. İmanlık için kabre konduğu zaman yuves aleyh kabru seb'in edirâin. kabri ona 70 arşın genişletilir yani 70 arşın sağdan soldan üstten baştan ayaktan ardu ve 70 ediran tuluhu yani eni 70 arşın uzunluğu da 70 arşın işte diyor mesela dört cihetten genişletilir. Üzerine reyhanlar saçılır. Dünyada da ölüye şey derken tahnit ederler. Hanut yani böyle kafur hoş kokulu şeyler Biraz da değişik bir kokudur tabi. Ölümü hatırlatıyor o koku. Aslında güzel kokudur ama Ben bir yerde böyle rastladığım zaman hemen cenazeyi hatırlıyorum. Cenazeyi yıkayanlar veya orada bulunanlar ta onu fark ederler. Ee, onu dünyadan ayırırken de Çünkü allah Teala söz verdi. Toprak dedik ya Rabbi Benden parça alıyorsun Sonra o ne olacak benim parçamın? Durumu Mevla buyurdu ki sana söz veriyorum. Senden alınan parçadan yaratılan insanlar tekrar öldükten sonra sana döndüreceğim. Ama onları e, böyle yıkanmış temiz, e, kokulu vaziyette. Yani sana aldığımdan daha güzeliyle yad edeceğim. Onun için zahiren hakikaten işte yıkanma, temizlik vesaire bunlara yad ediliyor. Üzerine reyhanlar saçılır. Ve üstelül harira. İpeklerle örtülür. Sen tabii kefen, kendi gücüne göre yaptın bir kefen. Zaten ipekten kefen yapmak caiz değil. Ama manevi alemde sen yatırırsın, ipekler üzerine yayılır. Feinkâne mâşevinel Kur'an kefa nuru. Eğer hafızlık gibi böyle Kur'an'dan ezbere sureleri varsa, yanında o Kur'an'ın surelerinin nur ona yeter. Şu Kur'an bırakalım. Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Ne kadar okumak lazım? Ne kadar zikretmek lazım. Feylenme gün şöyle nurum misleşsem şu iki Hafızlığı yok, ezberi yok yani. Bazı insanlar pek bir şey ezberleyemez yaşlı kadınlar, e, koca kara halindekiler hafızası eksik olanlar yani ezberleyemeyecek insanlar da var Müslüman. Bir şeyler işte namaz kılıyor falan. Kimisi namaz kılacak kadar bile bilmeyen insanlar var. Sübhanallah diyerek kılıyorlar. E şimdi o öyle bu zamanda biraz az var ama Yine vardır. Eğer Kur'an'dan ezberinde sureler böyle tebarake özellikle Mülk suresi kabirde kurtaran sureler. E şimdi kaç kişi Mülk suresini ezberebilir? Onun için yine de onun imanı olduğu için işte imanı var, namaz var, abdest var. Kabrinde güneş gibi ona nur verilir. Ve kun meseluhu mesel arush yeni damat gibi durumda onun hali zuhur eder tenamu ve la yukza illa haba ile ile. Yani uyuduğu zaman onu ancak kim uyandırıyor? En sevdiği ailesi uyandırıyor. İşte yeni evlenmişler, cifap olmuşlar. O da yani seviyorsa tabii. Bir de severek evlendiğini düşün. Aşık olup da kavuştuğunu düşün. Ondan sonra da uyuduktan sonra uyandırırken en sevdiği insan, sevgilisi uyandırıyor. Onu. Yani eşine sevgili diyoruz burada. Dolayısıyla en sevdiği insan uyandırır onu. Bu da fetekû min nevme ekenne alem teşba'min. Kabrinden kalktığı zaman sanki uykudan kalkmış gibi, uykuya doymamış gibi. Ne güzel uyuyorduk şurada der. Yani kabirde hiç rahatsızlık çekmez. Amma velakin ters çevirdiğin zaman ve innel kafire yudayyeku aleyhi kabruh kafire gelince onun kabri daraltır. Tabi bu kafir elhamdülillah kafir aramızda bizi dinleyenlerde yok gibi diyelim. Belki Nadirattan bir kafirde de ne diyor bakalım diye merak edip dinler ama bizi dinleyenlerin ekserisi Müslümandır ve mümindir. Kafirlere yapılan bela muameleler çok fenadır. İmanı olan insan ne kadar imanını kurtarsa ne kadar günah olsa da kafirlere özel muamelelere tabi tutulmaz. Mesela cehenneme girse bile ona bukağı takılmaz, tasma takılmaz. Cehenneme girse bile. Yerde yüzüsü sürütülmez. Bunlar imanının şerefine binandır. Burada da kabri mezara girerse yudayku alay kabru Müslümansa kabri böyle daraltılmıyor. Demek kafirin kabri çok sıkıştırılır. Hatta atadkhulu Yani kemikleri birbirine geçer. Kaburgaları içine gömülür. O kadar sıkıştırılırlar. E öldü zaten hepten sıkıştırırsan ne olur? Ya öyle olur mu? Onun ruhu ondan azap duyuyor. Bedeni ölmüştür ama ruh ayrılmaktan dolayı. Mevla ruhuyla bedene irtibat veriyor yine. O acıyı ruhu çekiyor. Beden yoksa ölünün kemiği. E, ölünün kemiğini kırmak dirinin kemiğini kırmak gibidir diyor hadis-i şerif. Kesro azmül meyt. Ke kesr azmül hay? Ölünün kemiğini vurursan e, ne olacak ölmüş saate diyemezsin. Çünkü dirinin kemiğini e, kırmak gibi vurmak gibi e günahı var. Çünkü eziyet çekiyor o. Ruhu onu hissediyor. Mevla hissettirmek istediği zaman. Ve yurusel Hayyat. İşte kafir ölmekten sakınıyoruz. Bütün bu namazlar, oruçlar, bütün bu ibadetler, bütün bu zikirler, mukabeleler, işte rabıtalar, murakabeler, ne dersen de. Hepsine için son nefeste imanı kurtarmak için. husnu katime Güzel son. Zaten imanı kurtaramayan adam Evvelce kıldığı tuttuğu namaz Oruç hepsi boşa gitti Ona yılanlar musalla dedi Kafir olarak ölen Kafir yaşayan mühim değil Müslüman ölürse kurtarır Sonunda Ama Müslüman yaşamak da önemli değil Neden önemli ama Müslüman ölmek daha önemli Yoksa imansız öldü bers gibi belhamid baura Bağura gibi Evliya olsa, ismi azamı bilse, keramet Erse ne yazar? sondaki kafir öldü. Ayetle sabit bunlar. Kıssaleri tabi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyorsa da tafsirat, tefsirlerde zikrediliyor. E biz bunlardan bunlar gibi, bunlar bizden daha alimidiler, daha abididiler. 220 sene ibadeti var bers İsa'nın. Göz açıp kapayacak kadar Allah'a isyan etmemiş. E bu adam ne oldu da işte Efendim kafir ölüyor. Onun için yani kafirler hakkındaki tehditlerden bana ne anlatıyorsun? Ben kafir miyim? yavur muyum? Diyemezsin. Mutlaka kafir olarak ölebilirim. Mevla'yı kızdırırsın bir şey. Bir günah sebebiyle dolayabilir. Son nefeste imanını çeker alır. Aldıkları var yani. Niye bana böyle yapsın? Ya niye bana böyle yapsın? Bu adam sen de günah yapma. Hadi yaptın tevbe et. İnat etme, ısrar etme. Tevbe kapısı açık. Allah'a karşı gelme. En fazla da bu kibir. Kendini beğenme meselesinden alıyor imanını. Yani diğer günahlardan çok bu büyüklük taslamak gibi günahlar yani son nefeste imansız gitmeye sebebiyet veren e, bazı şeyler var. İnsanlara hakir görmek, Efendim büyüklük taslamak işte iftihar falan bunlar. Hiç işe yadiir yani. Mevla'yı gazap ettiriyor. Kemze aleana gıl bukti? Develerin gerdanları kadar. Develerin boyunları var ya, benim boynumdan da büyüktür tabii devenin boynu. Büyük. O kadar piton mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani öyle yılanlar. Yani enli yani kalın yılanlar. Fetekün lelahmu girerler, bütün etini yerler. Yani sen zannetme ki efendim bu azap ruhadır, bedene bir şey yok. Bedende nasıl bina alır. Gelir cesedin etini yerler. Hatta la ederni ala azmiyle kemiğin üzerinde et bırakmazlar. Bütün kemiğini yerler, et bırakmazlar. Şimdi e, bu Abdülhamid İbni Mahmud el-Meuli Radıyallahu Allah'ın tabinden anlatıyor mesela. Diyor ki, bir kere İbni Abbas'ın radıyallahu anh'a yanında oturuyordum. İbn Abbas'ı gördüğüne göre, tabiinden. Bir cemaat, bir topluluk geldi. Dediler ki, biz haç yolculuğuna çıktık. Ben de dinliyorum, diyor bu zat. Bir de arkadaşımız vardı yanımızda. Nihayet bir yere geldik. Bu arkadaşımız öldü. Eceli geldi. Biz de işte ne yapacağız? Yani o zamanlar da şimdiki gibi köyüne memleketine geri götür döndürüne kadar adam kokar yani. E, mecbur öldüğü yerde gömüyorlardı. Biz de dedi defin için hazırlandık. Gittik bir kabir kazdık, lahit kazdık. Baktık sipsi yılan. Kazdığımız yerde çıktı. Bıraktık. Dedik ki yani burada demek ki bir yılan çıktı yani. Sonra biraz başka bir tarafa gittik biraz daha. Orada bir tane kabir kazdık. Baktık bir yılan ki kabri doldurmuş, lahti doldurmuş. O lahit meyilli olan kısım önünde doğru e eğerler orayı. Hani oraya doğru ee, şey yaparlar ki yüzü kıbleye dönük olsun diye arkasına biraz destek yaparlar. Önünü meyilli alta doğru yatırırlar. Oraya lahit deniyor. Lahti doldurmuş. Dedik bırak ya böyle mezara bu adamın arkadaşımızı nasıl gömeceğiz? Ondan sonra üçüncü bir mezar kazdık. Baktık yine bir siyah yılan lahti doldurmuş. Biz diyor ne yapacağımız şaşırdık. Bıraktık sana geldik. i̇bn Abbas radıyallahu teala anma ki o gördüğünüz siyah yılan onun amelidir. Dünyada hangi ameli işliyorduysa o günahının Tezahürü, surete bürünmüş hali, şekle girmiş, yılana dönmüş. onu bekliyor. Siz dedi, bütün dünyayı kazsanız, her kazdığınız mezarda o yılanı bulacaksınız. Allah size bir ayet göstermek istemiş. İbret göstermek istemiş. Herkese göstermez bunu. Fakat size gösteriyor, bize işittiriyor. i̇bn Abbas Hazretleri buyurmuş. Onun için gidin. İntaligû fetfunû fîbâza. Kidin o kazdığınız üç mezardan birine gönül. E yılan varsa o ne yapacaksın? Ameli bu. İçkiciler hakkında da içki kitabında buna benzer rivayetler var. Çok acayip rivatler var o içki e, ve uyuşturucunun e, insanın başına açacağı belalarla ilgili son çıkarttığım kitapta. Öyle kıssalar var. İlginç hadiseler var. Allah Allah. Mezarlıklarda neler görmüşler. Hem de çok eski zatlar yani. Bin senelik, bin küsür senelik zaten şu anda epey kayboldu bu işler. Hepten kayba bırakıldık yani. Evvelce daha gözüküyordu bu, bu alametler de. Anasını ikindi vakti, vaktinde ee, anasını dövmüş. Yani sarhoş. O da demiş ne zamana kadar içeceksin? Bırak bu İçkiyi falan deyince anasını ateşe mi attı? Ne etti bir tane sarhoş? İşte on sonra öldükten sonra işte o mezarlıkta bütün mahallede bunu biliyorlar. Orada çok kaynaklarını da vermişim. Her ikindi vakti mezarlıktan kalkıyor. Yanıyorum. Bağırıyor böyle tutuşmuş yeniden düşüyor. Ailenen gözümüzü de gördük diyorlar. Biz de anlamadık bu nasıl bir mezarlık? Burada böyle işler dönüyor falan. Hani hortlak mortlak derler şimdiki millet. Gittiler e, ondan sonra Yaşlı bir kadın oradan geçiyordu. Bir yerde oturuyorlardı. O yanında oturanlara sordular. Bu kabirde böyle bir şey böyle Dedi Her ikindi vakti anasını ateşe attığı vakit o öyle yanarak çıkar. Ama bir görünür düşer aşağı. E bize i̇şte dediler şu kadının oğluydı. Bu kadın annesidir. Ravzatü'l-Ülema'da var. Ne kıymetli eserler de var bilseniz. Eski Büyük Meşahin alimler kitaplarında var bunlar. Öyle kolay mı yani? Ananı yak. Babanı döv, öbürünü masum insanı öldür, işki iç, zina yap. Burası dünya, sarı çizim elime daim. Hiç mi hesap sorulmayacak? Ahiret yok zannediyorsun. Osman ölme. Pehlivansan ölme. Sözünü sen gömülme. Yok ölmeden olmaz, mecbur öleceğiz. E sen mecbur öleceksin. Sen istiyor musun ölmeyi? İstemiyorsun. Kim mecbur ediyor seni? Ölme kim mecbur ediyor seni? Sen senin elindeysen ölmezsin. E Allah mecbur eder beni ölmüşte. O Allah azabada mecbur edecek seni. Dirilmeye de mecbur edecek seni. Sen kendi keyfine şeyine gaza aman zaten ahireti kazanmamışım, öldüm, bittim, gittim, hiç kalkmayayım, dirilmeyeyim istersin. Ama öyle bir hesap var mı? Dünya kendi isteğinle mi geldin? Sipariş mi verdin? Bir de baktın kendini burada buldun. E gücüm var mı? Yok. O zaman dirilmemeye de gücün yok çünkü sana sormuyorlar ki bu kadar bir mantığın yok mu senin ya usturan ağzına sürülecek kadar aklın yok mu senin ya sen kulsun kol sen a değilsin helal belli haram belli. istediğini yapamazsın istediğini yiyemezsin istediğinde gezemezsin Allah şeriatı var Kur'anı var buna uyeceksin be adam ya. Ondan sonra kabirde de azap çekersin. Mahşerde de azap çekersin. Cehennemde de azap çekersin. Ne gereği var? Senin bu azaptan kendi kurtaracak gücün var mı? Yok. Ve mu bir mucize. Siz benim vaatlerimi yerine getirmemden beni aciz bırakamazsınız Allah buyuruyor. E beni aciz bırakamazsınız. Ben buyurduklarımı yapacağım. İşte size ders ve ibret. Onun için eee bu kavmı o İbn Abbas Hazretleri dedi ki Gidin siz dedi onun ailesini bulun. Bir amelini sorun. Ona da onlara da durumu söyleyin. Bu adamı başına böyle birken kaç mezar açtık? Hep yılan çıktı. Hatta yine o içki, son çıkan içki ve uyuşturucuyla kitapta öyle vaatler var ki. Tabiinden bir zat yine Şam'a geldim diyor. Şam'da bir cenaze vardı. Katıldığım işte misafir olduğum mahallede diyor. Cenazeyi yıkaymaya kalktık. Bir de açtık şeyini daha bekletirken yani geceden bir yılan dolanmış göğsüne. Yani hiç o yılanla onu yıkamak yıkayamayız yani. Yılana dedim ki diyor tabii büyük veli. Orada var hep isimlerini Hepsi aklıma kalmıyor. Yılana dedim ki diyor ya sen de işini yapıyorsun biliyorum. Allah seni musallat etmiş bunu ama biz de işimizi yapacağız. Günahı vardıysa da Müslüman biliyoruz yani. Biz de defin işlemlerini yapacağız. Bize biraz müsaade et. Yılan diyor çekildi bütün millet görüyor. Kenarda böyle durdu bekliyor diyor. Yıkayın bakalım diye. Yıkadık diyor. Ta kefenledik. Kefenler kefenlemez geldi. Tekrar dolandı. Biz diyor hiçbir şey yapamadık. Ve o yılanla gömdük diyor. Ancak bir yıkamamıza izin ver dedik diyor. İnsanların amelleri herkese göstermezler. Ama başa gelecek bu. Burada büyük bir belalardan bahsediyoruz. Yılan ne kadar korkanlar var yılandan. Şeye bile bakamaz. Televizyonda yılan çıksa böyle yapıyor. Nasıl o yılanla dolanıp yatacaksın? Namazı nasıl kaçırıyorsun? Bir vakit namaz kaçırıyorsun. Neler Ne belalar bekliyorsun acaba? Ne hadis-i şerifler var? Sabah kaçırana, öğleni kılmayana, ikindiği kılmayan, namaz kılmayanların başına gelecek belalar kitabımda. Yazdık da yazdık. Ondan sonra bu zat Abdülhamid bin Mahmud Hazretleri biz diyor onu diyor gömdük diyor ondan sonra döndük diyor o arkadaşın bazı eşyaları vardı diyor yani yol yol ya tabi ölünce adam eşyaları kaldı götürdük eşyalarını da hanımına teslim ettik dedi ki kocan öldü ondan sonra biz onu gömdük fakat durum bu bu bu İbn Abbas dedi ya, anlatın ona kavmine ehline Hanıma dedi ki, e, ya ne ameli vardı? İbn Abbas Hazretlerine gittik, bir şey anlamadık. O da buyurdu ki bize on amelidir. Bütün dünyayı kazsanız onu orada bulacaksınız. Onun için kazdığınız mezarlardan birine gömün. On ameli ona, yani ameli yılan'a dönüştü. Şekle büründü yani. Hanımı da dedi gülüyor, bu benim kocam buğday e, satardı, fakat e, işte sattığı mallardan eksiklik yapardı biraz. Ondan sonra millete toptan satarken e, kileyle ondan sonra oradan bir miktar ayırırdı. Her gün böyle diyor e, kendi özel şeyine yani ambarına oradan bir gündük işte bir günlük yiyecek kadar bilmem ne e, aşırma yapardı yani. Oradan nasıl olsa belli olmaz. Adam toptan alıyor kaç kilo alıyor oradan işte ne olacak bir kileden kime anlar falan hesabıyla. Hem satardı diyor. Sattığı malın içinden de diyor ayırırdı bir tarafa. Yani hainlik yapar. İnne Allah la yuhibbul haini. Allah hainleri sevmez. Yani kabir azabının en büyük sebeplerinden biri de neymiş? Hıyanet. Hıyanet ne demek? Hainlik. Allah muhafaza. Ya'l-lezzina aminu. La tehunu ve Resul'e. emanatikum. Ve entüm ta'lemun. Ey iman etmiş kullar. Allah'a gayenlik yapmayın. Yani emirlerini kırarsan. Rasulüne gayenlik yapmayın. Sünnetin terk edersen. Ehli sünnetten ayrılırsan. Bir de insanların emanetleri var. Emanetlerinize gayenlik yapmayın. Ya adama bu malı sattım aldım yaptın da. Adamın emaneti bu artık da. Buradan bir şey ayrılır mı ya? İşte kabirde buldum belayı. Onun için kabir azabının esbabı çok. Mesela e, yine mühim... E, rivayetlerden birisi var. Hadis-i şerifte biliyorsunuz bense devamlı söylediğim bir hadis-i şerifte e, iki kabre bu ikisi azap ediliyor buyurdu. Ma fi kebir. Söylesem size çok da büyük bir şey zannetmezsiniz azap sebebini. Ama ene halime la setur Bir tanesi ne yapmazdı. İdrardan sakınmazdı. Yani sıçrattığı üzerine Tarete riayet etmez. Ondan kabir azap çekecek. Ve gal-i ahir yemşibinnami. Bu Buhari'dedir. Diğeri dedikodu gezdirildi, laf taşırdı. İşte onun için belasını bul. Kaçır. İkisi de kafir azabındadır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. üzerine bir şey yeşilliği kırdı. Yarısını buna dikti, yarısını buna dikti. Bunlar kurumadıkça üzerinde yeşillik olunca zikrediyor. O zikredenin bereketine umarım Allah azablarını hafifletir. Ama kuruyana kadar. Yani onlar Müslüman. Çünkü kafir olsa azabı hafifletilmez. Demek bunlar Müslüman. Zaten kafir. İdrarı sıçratmış sıçratmamış ne olacak? Kafir zaten idrarla banyo yapar. Gavur. Ama Müslüman yapınca bu taharete riadsizliği belasını buluyor, azabını buluyor. Öbürü dedikodu bu laf taşımak belasından. Yani kabir azabının nesi var? Esbabı var. Ve sebepleri var. Bu sebeplerden ne yapmak lazım? Sakınmak lazım ki işte Onun için Resulullah Efendimiz burada bir kısa e, ara verilecek. Değil mi? Efendim o aradan sonra yine devam edeceğiz. Kainat Efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadis-i şerifi tenezzuh anil bevli. idrardan sakının. Kendinizi çok uzak durun. Sıçratmayın üzerinize. Fe inne ammet Kabir azabının toptanı idrar efendim e, parçalarının efendim, zerreciklerinin insanın elbisesine ve üzerine sıçramasındandır. Yine evliyaullah buyuruyorlar ki kabir azabından kurtulmak isteyen dört şeye devam etsin, dört şeyden de uzak olsun. Devam etmesi gereken dört vazife. Fe muhafazatu salavat, namazların muhafaza. 5 vakit namaz kazaya bırakmayacak, vakti vakti. Vasada sadaka hayır hasenat yapacak. Vikraatul Kur'an Kur'an-ı Kerim okuyacak. Tam da Ramazan Kur'an ayındayız. Kabir azabından kurtaracak. Ve kezrat tesbih çok sübhanallah diyecek. Tesbihe devam edecek. Bu kabri aydınlatır. Bunlar tuzuyu'l-kabru ve uh. Kabri geniş eder. Sakınması gereken dört şey. Felkezi bu yalan. Yalancının kabirde ışığı yok. Azabı bol. Vel-khiyanetu. Hainlik. Emanete hainlik. Vazifeye hainlik. Sırlara hainlik. Adam sana sır veriyor. Gülüyorsun yayıyorsun. Hainlik çok geniş bir mefhum. Bunda tabi uzun bir sohbet ister hainlik konusu. Ve nemimetü laf taşımak. O şöyle dedi bu böyle oradan duy buraya götür buradan al oraya getir mahalleyi bir kat, milleti harbettir. Böyle insanlar var. Vel bevlü bir de idrar. İdrarın üzerine sıçraması neticesinde taharete riad etmemek bunlardan da sakınırsa kabir azabından kurtulur. Şimdi bir kısa ara veriliyor. Hemen birlikte olacağız ondan sonra sohbeti devam edeceğiz inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Assalatü vesselamu aleyh seyyidina rasulillah. Ve alâ aliyah sahbih. Şimdi bu mübarek gece de ziyaret ettik. Efendi Hazretlerimizden dua istedik. İnşallah buyurdu. Onun inşallah buyurması bize büyük müjde oldu. Hocaefendiler vardı. Rasul Hocaefendi, Talih Hocaefendi, Mustafa Özümşek Hocaefendi. Birçok şimdilik bazısı da aklıma da gelmeyebilir. Efendim, oradan geldik. Sonra gözüklü Ahmet abi mübarek. O da bizler teravih burada kıldık. Bizim mescit var burada evin altında. O, o mescitte de teravih de kıldık beraber falan. Şekerim de düştü biraz. Onun için. Bu gece Ahmet Yesevi ile ilgili bu projemizle ilgili yeni başlayacağımız inşallah. O da konuşmalar oldu. Onu da tekrarı verecekmiş. E, bu ölümce işte, kabirle ilgili e, rivayetler e, bu gece bitecek gibi değil ama bizim ekseru zikraha dimil Lezzetleri kıran, kırıp geçiren ölümü çok hatırlayın. Zikrül mevt ibadet, Ölümü hatırlamak ibadettir. Hadis-i şerif Ölümü düşünmek bile ibadet ya. Onun için bir de ibadete kolaylık veriyor. Haramlardan sakınmaya kolaylık veriyor. Ölümü düşünce insan yapacağı bir haramdan uzaklaşıyor. İmanı varsa kuvvetli. Zayıf da olsa kuvvetleşiyor. Ölümü düşünmekle. Onun için ben size bu gece, yarın gecede inşallah sahurde, Şimdi siz dersiniz ki dinlemeyelim bu hocayı Yarın da ölü kabirden bahsedecek Bizi hepten çevirecek Demeyin Siz dinleyin İnlemek istemiyorsanız dinleyin Kim dünyada Kabiri düşünmez ölümü düşünmez Mahşeri Kabire girdiğinde kabiri Cehennem çukuru bulur Bak Ebu Leştem Erkandı Hazretleri ne buyuruyor Hemبغي lil aakili kabr Akıllı mısın? sen de eğer akıl varsa kabre girmeden önce kabri çok düşün. Ve çok hatırla. Süfyan Cevri Allah buyuruyor ki: Men ekthira zikral kabr kim kabri çok hatırlarsa, kabir konusunu çok yaparsa, ölüm konusunu çok yaparsa, işte bense onu yapıyorum şimdi. Yarın da savurda kaçırmayalım. Cedeforol da demiryaptır Cinar. Bir kabre girecek bakacak, hep kabir düşündü, kabirden korktu. Allah'ın barakliği filmi öfimah bedelme. Dualarım kitabında da var, cep kitabında da var. Günde 25 kere okunuyor. Ya Rabbi ölümüm evde bereket ver, ölümümden sonrasında mübarek eyle. Ölümümden sonrası kabir. Bu dua 25 kere yapan şehitlerle haşlı oluyor maşerde ya. Kurtubi diyor bunu Ed-Tezkira isimli eserinde. Ölüm hakkında Şerh-ı Sıdur Bi Ahvalil Mevte'l Kubur İmam Suyute Hazretleri Müstakil kitap yazdı. İmam Kurtubi Hazretleri Ed-Tezkira diye Müstakil kitap yazdı. Bazısı birkaç cilt kitaplar yazıldı. Kolay mı öyle ahiret meseleleri? Ölüm ve sonrası Şaka mıdır? Oyuncak mıdır? Bütün Kur'an, Hadis-i Şerifler Ayetler onlardan bahsediyor. Boşuna mı bahsediyor? Hey gidi insanlar. Unutun ve menkafe anu. Kim ölümden gafil olursa? Kim ölümü düşünmezse, kabri düşünmezse. Hani kabri derken nerede gömüleceğim falan değil. Tabii ki Müslümanların salih insanların yakınında defnedilmek iyidir, istemek uygundur. Bundan dolayı kabir de alınabilir. Belediye satıyor. Hazırlanabilir ama şimdi şehir içinde İstanbul'da velilerin, salihlerin, sahabenin yakınlarında zor tabii. Artık zor oldu. Pahalı çok. Ama insan yine de velilerin, salihlerin yakınında, civarında gömülmeyi istemesi sünnette var. Hazreti Ömer Efendimiz o sonra peygamberlerin sünnetinde de var. Musa Aleyhisselam ne dedi? Eceli gelince dedi. Ya Rabbi Mescid-i edemedi. fethedemedi bu İsrailoğulların mızıkçılığı yüzünden. Sonra Yuşa Aleyhisselam'a kaldı Feti. Harun Aleyhisselam abisi zaten bir sene evvel vefat etti. Tih'te, sahra'da, çölde defnetti. Sonra kendisi de vefatını anlayınca peygamberlere bildirilir. Dedi Ya Rabbi Mescid-i e Aksa'ya bir taş atılacak kadar yaklaştır da yakınında öleyim orada gömüleyim. Yani mukaddes yerlere yakın gömülmenin bereketi sayı hadis bu. Yani Musa Aleyhisselam'ın mutalebinden anlaşılıyor. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz onun sünneti benim sünnetim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Ayşe anamıza haber yolladı ya tam ölmek üzere çünkü yaralı kaldı birkaç gün o yaralı kaldı sonra vefat etti. Hemen şehit olmadı. Mihrap'ta yaralandığında sonra dedi ki Abdullah'a gönderdi oğlunu yani İbn Ömer diye meşhur olan zatı. Dedi ki git ona söyle ki bana onun odasında Resulullah Efendimiz gömülü olduğu için ondan izin almak lazım. Bana müsaade eder mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşım Ebubekir. Yanında defne olabilir miyim? İzin verirse ne hala? Vermezse benim Müslümanların mezarlığına Bekir, Bekir-ül Hareket Mezarına defnedersiniz. Tam ölmek üzere o kadar heyecanlı bekliyor ki Ayşe annemizden geldi, döndü, haber getirdi. Oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu Teala anhüma dedi ki e, Ayşe annemiz diyor ki ben orayı kendim için saklamıştım. Çünkü benim odamdır. Kimsenin hakkı değil. Ben oraya kendimi, kendimi ayırmıştım. Fakat Ömer'i kendime tercih ederim. O yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, halifesidir. Onun çok sevgilisidir. Ee, ben bakı mezarlığına gideyim. O yani benim sağlığımda ölürse. Tamam. İşte Hazreti Ömer'e o haberi getirince Oğlu Ömer radıyallahu dedi ki Bundan daha sevindirici büyük bir müjde olamaz Ben bu haberi bekliyorum Şimdi rahat ölebilirim dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gömülmek istedi Halbuki Bekir mezarlığı da birkaç metre ileride Peki 100-200 yok Ama Büyüklerin, salihlerin, eftal olanların Yanına gömülmek Koca Hazreti Ömer O başka yerde olsa biz onun yanına gömülmek isteriz mesela. Ama o da Resulullah'ın yanına gömülmek isteriz Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan anlaştığı ki insan mezar hazırlığı yapabilir. E, yer alabilir. Efendi Hazretleri bana, Ahmet yakınımda mezar al. Oradan tefsir okusun bana dediği gibi. Rüyamda demedi hoş bunu. Kulağıma dedi. e Bunda fazilet vardır. Allah sonra nasip etti bir mezar tabii. Nereye gömüleceğimiz belli olmasa da. Büyüklerin sözünde manevi işaret var. Ben öyle anlıyorum ki oraya nasip olacak. Yani benim Mezarım demek istiyorum. Hal böyle olunca e, mezardan gafil olan yani kabri hatırlamayan kabri hatırlamayan demek esasen kendine mezar almadığı anı da değil. Ölümü ve kabri ve ötesini hiç düşünmüyor. Dünyanın eğlenceleriyle aklı başından gitmiş. Bu da kabre girdiği zaman bir de bakacak ve cedi hüfrate kabrini cehennem çukurlarından bir çukur olarak bulacak. Neden? Hiç kabri düşünmediği için. Onun biz ben size hatırlatıyorum bu dersler vesilesiyle ki ne yapalım? Tedarikli olalım, hazırlıklı olalım. Kabre inince de orayı cennet bahçelerinden bir havza olarak bulalım. Yoksa Allah muhafaza işte. Bir de baktın ateş dolmuş, bir de baktın yılan dolmuş, akrep dolmuş. Kim kurtarabilir seni ya? Kabirde ruh geri geliyor. Sual-cevap meseleleri var. Onları başka derslerde uzun uzun anlatmışım. Şimdi burada bugün yeni şeyler konuşmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu teala ve ceh onun rivat ettiği bir hutbede konuşmasında bulur. Ya ibadallah el mevt el mevt fe Ey Allah'ın kulları, ölümü düşünün, ölümü düşünün. Kaçacağınız bir yeriniz yoktur. Hepinizin başına gelecek. Ineqlam tulum lewa kadekum ve hadi gelsin deseniz yakalar sizi. Yani vakti gelince alır sizi. Kaçsanız, hazırlıksızım ya ben şimdi kaçayım deseniz ulaşır size. Elmütmakunü <gülüyor> binivasıyukum. Alın saçlarınızda, perçemlerinizde ölüm bağlanmıştır. Buranızdan tutulmuştunuz, hefen buyurduğu gibi. Yaratıldın ele verdin, yani buradan yakalandın şimdi. Mevla istedi tarafa çeker. Feneciye cân. kurtulmaya bakın. Yani nereden kurtulacaksın? Ölümden demiyor. Ölüm kötü ölmekten kurtulmaya bakın. Kabir azabından kurtulmaya bakın. Fene varakum taliben haziye ve velâbrû. Peşinizde çok süratle gelen atlı koşandan daha hızlı gelen. Bir talibiniz var. O da kabirdir. Kabir size doğru koşuyor ve size arıyor. Hele <gülüyor> cennet Kabir dediğiniz yeri öyle birkaç metrelik toprak zannetmeyin. Ya cennet bahçesi olacak ya cehennem çukur olacak. <gülüyor> Mezarlıkların yanından geliyorsunuz geçiyorsunuz. Halbuki o kabirler size her gün üç kere sesleniyor. Özellikle şu Edirne Kapı'da metrolar falan var, duraklar hep mezarlıkların yanında. Efendi babanın önünde var. İşte karşı tarafı şehitlik. Ve benim babaannemin de yattığı taraf. Bu taraf Alaeddin babamın tarafı, hep mezarların arası, bu taraf mezar, o taraf mezar. E oralarda da indi bindiler var. Yani insanlar biz de arabayla geçerken de bu okuyoruz falan da Bakıyorum milletler tabii orada iniyorlar, biniyorlar, oturuyorlar. Kara ikenler var efendim afedersiniz sevgilisi ile konuşanlar var pek karısıyla muhabbet eder. Tipli değiller çünkü herkesin bir şekli var yani. Çünkü bizim millet karısıyla muhabbet etmez ki bu zaten bizim kara eldeki eklidir. Onun için böyle afedersiniz nikahsız işlere. Ondan sonra. Ee, böyle pis işlere Allah muhafaza heves ederler. billah Allah muhafaza buyursun. Yahu diyorum mezarlığın yanındalar. Hiç ölümü bir kere aklına getirmez. Orada da beklerler treni, neyse metroyu. Arkası mezarlık ya. Hemen bir iki metre. Ya burada ne oluyor? Kim yatıyor? Bu adamın durumu ne? Ben de yatacağım buraya. Hazırlık yapayım. Yok. Bir şey yok. Ne buyurdu Hazreti Ali Efendimiz? Her gün üç kere bu mezarlar size nida ederler. Topraktan ida diyor. Ben mezarlığın yanından geçmiyorum. Moralim bozulmasın diye yolu değiştiriyorum. Öyle mi? O zaman topraktan da gezme. Ela ve nel adi kulle yum 70 Bu da akızlı Mustafa Efendi hocamız vardı. Rahmetullah. efendimiz en başvekillerindendi yani. yani. bir şerifler o yaptırıldı, namazlar okunduruldu, dersleri o değiştirdi. Kabri nur olsun. Vefatından sonra da gördüm onu bir kere. İlginç de bir rüya idi. Şimdi vakit kalmadı. O mübarek zattan bu rivatı duydu. Toprak, bastığınız, çiğnediğiniz toprak her gün 70 kere size nida eder. Ya beni Adem'e, Ey Ademoğulları! Kulağınıza küpe olsun. Bunu ya da kasete çekin, şey atın. Ne onun adı? Telefonunuzun şeyleri var ya, uyarı şeyleri, alarmlar. Ondan sonra bazıları benim sesimden bir şeyler koyuyorlar oraya. Bunu koyun şimdi. Ey Ademoğulları! Canınızın çektiğini yiyin için ve vallahi la külennelihum ve Vallahi ben sizin etlerinizde yiyeceğim, yağlarınızda yiyeceğim. Toprak her gün 70 kere bunu sesleniyor. Ey gafil. işte kulağın duymuyor, kalbin duyacak, iman kulağı duyacak, kalbin kulağı duyacak, kafanın kulağı duysa zaten iştahın kaçar, zaten ve ya da panikten ölürsün, krizle geçirebilirsin. Kafa kulağını duyurtmuyor, kalp kulağının duyması için iman lazım. Ve i'tikad lazım. Ve ihlas lazım. Toprak öyle söylüyor. Bu rivatte ne? Bu razı üç kere sesleniyor. Enebeytü zulmeti ve enebeytü l vahşeti ve enebeytü türab ve enebeytü didan Ben bunu çocukluğumda ilk vaazlara başladım. 11-12 yaşlarımda okurdum. Bizim Allah selamet versin. Şakir hocanın vaazlarındandı bu. Olan Emni Arif'a gezerdiler. Efendilerin oğlu Abdülhoca ile de gezdirirdiler. Ben daha 10 yaşlarındaydım. Oradan ezberlemiştim. Bunu ben sonra 11-12 yaşlarımda vaazlarda çok bunu söylerdim. Yani şimdi yine aklıma geldi. 30-40 sene sonra aklıma değil önüme geldi. Ne diyor? Toprak nida diyor ya kabirler sesleniyor. Ben karanlık eviyim. Ben ıssızlık, sessizlik, yalnızlık eviyim. Ben toprak eviyim. Ben kurtların, yılanların, çıyanların eviyim. Hadi bakalım. İş kalanı, işte iştah kaçsın. Ama bu kabri düşüneceğiz. Bu nidaları duyacağız. Kafa kulağını duymasın ne acet var? Hazreti Ali Efendimiz yalan mı söyleyecek aşağı? Onlar Resulullah'tan işittiler bu ilimleri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rızvanullah <gülüyor> aleyhim Buyurdu ki siz kabirde bitmeyecegiş. Kabirde bitmeyeceksiniz. Elaveni veladi el-kelem yemeneşeddem zalke liyum. Kabirden sonra daha şiddetli gün var. O nedir? Mahşer günü, kıyamet günü. Yemen yeşii bu fi's ve üç karufil Küçük bebeklerin bir anda kıyamet kopma sakasıyla, gürültüsüyle bebekken gömülenin saçı sakalı çıkmış, bembeyaz ağırmış vaziyette mezardan çıktığı gün. Yaşlıların sarhoş olduğu gün ve Emziren her emziklinin emzirdiğini, yere düşürdüğü, gaflet edip elinden düşürdüğü gün. Her hamile erkeği, kadının, ineğin, efendimizin işte devenin neyse bütün hayvanlar, gebe yüklü ne kadar mahlukat varsa hepsinin anlamadan fark etmeden doğurduğu gün. Ve teran sarhoş göreceksin. İçki içip sarhoş değiller ama Allah'ın azabının şiddetinden bütün insanlara vuracak. Onun için kabirle de bitmiyor. Ötesinde daha şiddetlisi var. ara. Peki mahşerle de bitmiyor. 50.000 sene geçti. Ne azaplar, ne hararetler, ne sıcaklıklar, ne uykusuzluklar, ne susuzluklar. Güneş tavan boyaklar anlatıp duruyoruz. Bitti mi? Ondan sonra bari cennete gitsen de bir rahat etsen. Ama sen namaz yok, abdest yok. Haramlar diz boyu. Kişen yer neresi? Ateş. Aa, harrua şedid. Harareti çok şiddetli. 40 derece, 50 dereceye tanemiyorsun. 500, 500 bin. Kaç bin şiddetle Ve karrua ba'id. Dibi çok uzak. Derin. Üstten atılıyor bir kafir. 70 sene gidiyor. Dibini bulamıyor. 70 sene inişte. Ne kadar süratle iniyor? Dibine gelmiyor. Ve hal... Külli Yahadid, takıları demirden, yani böyle mızraklar ve mawa sadid, suları irinden, kusmuktan, leşten, cerahatten, Leesallillahi arahm. Allah'ın onda hiç rahmeti yok, cehennemde Allah'ın zerre merhameti yoktur. giren de helak olmuştur. Böyle bir vaaz yaptı Müslümanlar bir ağlamaya başladı. Artık millet ağlamaktan kırılıyor, öldü ölecekler. Dedi ben ne varad elkelim cennetten, herkesin sonu bu değil. Tabii ki mahşenin ötesinde bir gün var. Orada cennet var. Arzu ve semavat vel arz. U'iddet lil Eni göklerle yerler kadar bir adama verilecek cennet atmış bu dünya kadar. Kime hazırlandı? Takva sahipleri, haramdan sakınan, işte oruçlarını takvayla tamamlayan, oruçluyken şarkı türkü dinlemeyen, kıymetle dedikodu iftira yapmayan, orucunu muhafaza eden, kalkanını deldirmeyen, sakınanlar için hazırlandı buyuruyor ve buradaki duasıyla bitirelim. Ecearallahu mine'l azabil elim ve hallana veyyakum daran ne'im. Allah cümlemizi şu seherlerde, seherlerde. Yok mu bir şey isteyen vereyim. Yok mu isteyen buyurduğu şu nida saatlerinde kurban olduğum Allah Celle Celaluhu Hazretlerin Hazret-i Alemlerimizin Hazretleri, bütün sahabeden, tabiinden, evliyadan gelen bu dua ile bu derslerin sonunda sizlere de bizlerin de evine ocağına gelsin bu dua hepimize isabet etsin. Allah bizi azabı elimden muhafaza etsin. Allah bizi de, sizi de cümlemizde nimetler yurdu cennete, cennette iskan eylesin. İkametimizi, hulp cennetleri, naim cennetleri olmasını nasip eylesin. Amin. Bu dersleri dinleyenler, uzaktan yakından dinleyenler, insanlara bildirenler, yarın iftardan evvel milleti uyaranlar, yarın gece sahurda tekrar sohbet var, kabir, ölüm, ahiret, mahşerden bahsediliyor. Arkadaşlar nereye gidiyoruz bu gaflet diye birbirini uyaranların dünya ahiret ne hayırlı muratları varsa şu saat hürmetine ihsan eylesin. Amin.